1298 numaralı konu, Hazreti Peygamberin saf eşabına öğretmesi, bir gün mescide gittim, Hazreti Peygamber saf eşabını okutuyordu, açlıktan da karnına taş bağlamıştı.